Parmağını sayfanın yukarısına doğru çıkararak ekledi. durum bakayım, durun bakayım. Ha 3 Ağustos, 200 frank. 17 Haziran'da 150, 23 Mart'ta 46 Nisan'da sonra bir budalalık yapmaktan korkuyormuş gibi durdu. Doktor Bey'in imzaladığı senetlerden de hiç söz etmiyorum ha dedi. Biri 700 franklık, diğeri 300 franklık. Size elden verdiğim ufak tefek paralara, faizlere gelince tükenir gibi değil bunlar insan içinden çıkamıyor. Onun için karışmıyorum artık. Emma ağlamaya başlamıştı. Bir ara benim yürekli lörocuğum bile dedi ona. Ama o bütün suçu hep şu Winchart keratasına yüklüyordu. Zaten meteliğim kalmadı diye ekledi. Bugünlerde kimsenin para verdiği yok. Herkes sırtımdan geçiniyor. Benim gibi zavallı bir manifaturacı para filan veremez ki. Emma sesini çıkarmıyordu. Kas tüyünden bir kalemin tüylerini dişleriyle çekiştiren Lörö, onun bu suskunluğundan kaygılanmış olacak ki devam etti. Bari bugünlerde biraz para toplayabilseydim belki... Emma da zaten Banevil'deki evin geri kalan parası dedi. Leroy nasıl diye sordu. Langlois'un parayı hala ödememiş olduğunu öğrenince buna çok şaşırmış göründü. Sonra tatlı bir sesle sordu. Anlaşıyor muyuz yani? E nasıl isterseniz öyle olsun. Bunun üzerine Leroy düşünmek için gözlerini kapadı. Birkaç sayı karaladı. Vallahi çok güçlük çekeceğim, çok zor iş bu. Son meteliğime kadar da vermiş oluyorum dedikten sonra genç kadına her biri birer ay arayla vadeli 4 tane 250 franklık senet yazdırdı. İnşallah Vinçar sözümü dinler diyordu. Artık anlaştık, işi safsaklayacak değilim. Verdiğim sözü de tutarım. Sonra hiç oralı olmadan Genç kadına yeni birçok mal gösterdi. Bunların hiçbiri size layık değil ya diyordu. Şu ropluğa bakın hele metresi otuz beş santimmiş. Boyası çıkmaz diye de güvence veriyorlar. Kanan da var buna. Ne dersiniz? E nasıl bir mal olduğunu söylemiyorlar elbette. Başkalarına yaptıkları dalivereyi böylece açığa vurarak herkesi kendi dürüstlüklerine inandırmak istiyorlar. Sonra Emma'yı geri çağırarak son günlerde bir satışta eline geçirdiği üç arşın Dantela'yı gösterdi. Ne güzel değil mi diyordu, şimdi çok moda bunlar. Koltukların aralıklarının üst yanına koyuyorlar, çok hoş duruyor. Sonra bir hokkabazdan daha büyük bir el çabukluğuyla Dantela'yı mavi bir kağıda sarıp Emma'nın eline sıkıştırdı. ''Emma kaç para? Fiyatını bileyim bari.'' diye sordu. ''Löre de kolay canım, sonra görüşürüz.'' diyerek ona sırtını dönüverdi. Hemen o akşam Emma kocasını, ''Annesine mektup yazsın da mirastan artan paranın hepsini hemen göndermesini istesin.'' diye sıkıştırdı. Kaynana yanıtında artık bende para falan kalmadı. Mirasın dağıtılması sona erdi çünkü.'' Banevil'deki ev hariç size 600 frank gelir kalıyor. Bu parayı da düzenli olarak göndereceğim diyordu. Bunun üzerine Emma tedavi olup... ...vizite ücretlerini de ödemeyen 2-3 hastaya faturalar gönderdi. Çok geçmeden de iyi sonuç veren bu yöntemi... ...geniş ölçüde kullanmaya başladı. Her faturanın altına şöyle bir not ekliyordu... Bu işten kocama söz etmeyin. Onlarına nedenli düşkün olduğunu bilirsiniz. Özür dilerim saygılarımla. Para edinmek için eski eldivenlerini, eski şapkalarını, hurda demirleri satmaya başladı. Damarlarındaki köylü kanı ona kazanç tutkusu aşılamış olduğundan bu satışlarda çekişe çekişe pazarlık da ediyordu. Sonra kente indiği zamanlar elden düşme bir takım şeyler alıyordu. Başkasına olmasa bile löröye satardı bunları kesinlikle. Deve kuşu tüyleri, çim porselenleri, giysi dolapları aldı. Bu işler için felicit eden, bayanle François'dan, kuru ruj otelinin sahibi olan kadından, kim olursa olsun herkesten ödünç para alıyordu. En sonunda Berneville'den gelen parayla Senetlerin ikisini ödedi, diğer 1500 frank eriyi verdi. Yeniden başlandı. Bu da böylece sürüp gitti. Doğrusunu söylemek gerekirse kimi zaman hesap yapmaya kalkıştığı Oluyordu ama karşısında öyle acayip sayılar çıkıyordu ki inanamıyordu artık. Bunun üzerine baştan başlıyor. Çok geçmeden zihni karışıyor. Her şeyi yüzüstü bırakıyor. Bir daha da bu işler üzerine kafa yormuyordu. Evin içi çok kasvetliydi şimdi. Eve gelen esnafın asık suratla çıkıp gittiği görülüyordu. Mendiller mutfaktaki ocağın üzerinde sürükleniyordu. Küçük bert delik çoraplar giyiyor. Bayan Hume de bu durumu çok ayıplıyordu. Arada bir şarl ezile büzüle bir şeyler söylemeye kalkışacak olsa ama ters bir tavırla ne yapayım suç bendim yani diye karşılık veriyordu. Karısı neden böyle kızı veriyordu. Şar, onun bu durumunu eskiden geçirdiği sinir hastalığına yoruyordu. Karısındaki hastalığı kusur saydığı için kendi kendine kızıyor. Ne bencil adamım ben diyor. İçinden koşup karısını kucaklamak isteği geçiyordu. Sonra kendi kendine yok yok canını sıkarım diye düşünüyor, oturduğu yerde kalıyordu. Yemekten sonra bahçede tek başına dolaşıyordu sonra küçük Berti kucağına oturtuyor tıp gazetesini açarak ona okuma öğretmeye çalışıyordu derste hiç çalışmayan küçük kız çok geçmeden gözlerini üzgün üzgün açıyor ağlamaya başlıyordu bunun üzerine Şarl kızına avutuyordu gidip bahçe kovasına su doldurarak bahçe kumlarının üzerinde derecikler yapıyor kına ağaçlarının küçük dallarını koparıp çiçek tarlarının üzerine sözde ağaç dikiyorlardı. Bunlar da zaten her yanı uzun otlar bürümüş bahçeyi pek bozmuyordu. Lesti da çok borç birikmişti. Derken çocuk üşüyor, annesini istiyordu. Charles çağır diyordu ona, annen rahatsız edilsin istemezsen de biliyorsun. Sonbahar gelmiş ağaçların yaprakları dökülmeye başlamıştı. Tıpkı 2 yıl önce, Emma'nın hasta olduğu sıralardaki gibi yani, ne zaman sona erecekti bu acaba? Sonra Charles, iki elini arkasında kavuşturmuş halde dolaşmaya devam ediyordu. Hanım odasındaydı. Kimse yanına çıkamıyordu. Emma bütün gün yarı çıplak, uyuşuk uyuşuk odasında kalıyor... Ruan'da bir Cezayirli'nin dükkanından aldığı buhurları yakıp odayı tütsülüyordu. Yatakta uzanıp yatan bu adamı geceleri yanında olmasın diye surat asa asa en sonunda onu ikinci kata sepetledi. Sabaha kadar da içlerinde zek ve eğlence sahneleriyle kanlı olaylar bulunan tuhaf kitaplar okuyordu. Çoğu zaman içini korku kaplıyor, bir çığlık koparıyor, şal koşup geliyordu. O zaman emma ''Bir şey yok, git git'' diyordu. Başka seferler kocasını aldatmış olmanın daha da canlandırdığı o içten alevle daha çok yanıp tutuşuyor, soluk solağa, coşkudan, arzudan titriyor, penceresini açıp soğuk havayı içine çekiyor Gül saçlarını rüzgarda dağıtıyor, yıldızlara bakarak prensler kendisine aşık olsun istiyordu. Onu, Leon'u da düşünüyordu. O anda bu buluşmaların yalnızca bir tanesi için varını yoğunu verirdi. Onu doyuruyordu bu buluşmalar. Bunlar büyük şenlik günleriydi onun, görkemli olsunlar isterdi. Leon bütün masrafı tek başına ödeyemedi mi artanını bol bol emma tamamlardı. bu da hemen her seferinde böyle olurdu Leon başka bir yere daha ucuz bir otele de gitsek olur pekala diye söz dinletmeye çalışırdı ama genç kadın bunu kabule yanaşmazdı bir gün çantasından yaldızlı gümüşten 6 tane küçük kaşık çıkardı Rua babanın düğün armağanıydı bunlar Bunları al da benim adıma rehin sandığına koy dedi. Bunu yapmak Leon'un pek hoşuna gitmedi ama yine de onun istediğini yaptı. Leon kendini zor durumlara sokmaktan korkuyordu çünkü. Sonra biraz kafasını işletince sevgilisinin anlaşılmaz tavırlar takılmaya başladığını, kendisini ondan ayırmak isteyenlerin büsbütün de haksız olmadıklarını düşündü. Gerçekten de biri annesine uzun bir imzasız mektup göndermiş kadıncağıza oğlunun evli bir kadınla baştan çıktığını bildirmişti. Bunun üzerine yaşlı kadının gözlerinin önünde her aileyi daima korkutan o korkunç hayal canlanır gibi oldu. Sevginin derinliklerinde aklın almayacağı biçimde yerleşen Zararlı, silik bir yaratık, uğursuz bir kadın, bir canavar gördü sanki. Leon'un yanında çalıştığı Noter Duboka bir mektup yazdı. Noter bu işte çok dürüst davrandı. Tam üç çeyrek saat delikanlıya öğütler verdi. Gözlerinin önündeki perdeyi açmak, önünde bulunan uçurumu ona göstermek için konuştu durdu. Böyle bir iş ileride kendi başına büro kurmana da zarar verebilir. Çok yalvarırım ayrıl bu kadından. Kendini düşünerek yap, yapacaksan bunu. Benim hatırım için yap bari dedi. Leon da sonunda Emma ile bir daha görüşmeyeceğine yemin etti. Ama yeminini tutamadı. Sonunda duramadığı için de kendi kendine kızıyor. Bu kadının başına yeni dertler açacağını noterin kendisine yeniden öğütler vermesine yol açacağını düşünüyordu.